Rahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu Vesselamu Ala Resulina Muhammedin Ala Aleyhi ve Sahbihi Ecmain Sallu Ala Resulina Muhammed Sallu Ala Tabibi Kulubina Muhammed Sallu Ala Eşrife Dünubina Muhammed Değerli Kardeşlerim Bugün de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın veda hutbesinin hakkında konuşacağız. Değerli kardeşlerim, Peygamberimizin 13 yıl Mekke, 10 yılda Medine'de peygamber olarak görev yaptıktan sonra kendisine tevdi edilmiş olan Risalet ve nübüvvet görevini tamamladıktan sonra Efendimiz'in hayatında yaptığı tek bir hac vardır. Kendisine hac farz olduktan sonra veda haccini yapmıştır. Bu hac Peygamberimizin hayatındaki tek hactır. Ama aynı zamanda veda hacidir. Bu hac o kadar önemlidir ki Efendimiz Aleyhisselam bu dünyadan ahirete irtihal ederken insanlara ve kıyamete kadar geçerli evrensel din ve evrensel ilkeleri bırakırken, ümmetini topluca bir alanda bir araya getirmiş, onlara tarihi bir konuşma yapmıştır. Bu tarihi konuşmaya veda hutbesi diyoruz. Hani yurt dışına gidecek işçiler, bir yıl gelmeyecekse gurbete giden insan, gitmeden önce aile efradını bir araya toplar, onlara bir yıl geçerli nasihatlerde bulunur. Sakın ha, şuna şuna şuna dikkat edindir. Nasıl ki evlat askere gönderilirken, nasıl ki üniversite öğrencisi okumaya giderken ailesi kendisine nasihatlerde bulunursa işte Efendimiz aleyhissalatu vesselam da biz ümmetine kıyamete kadar geçerli olacak nasihatlerde bulunmuştur. İşte onun için veda hutbesi önemlidir. Veda hutbesi, o gün hayatta bulunan, gelme imkanı bulunan 124 bin civarında sahabenin iştirakıyla gerçekleşmiştir. Bu sayı da çok önemli. Yüz binlerce sahabe bir alana toplanmış, Peygamberimiz hepsine tarihin nasihatte bulunmuştur. Buradan şunu da anlamamız gerekir. Bugün Mekke ve Medine'de 10-15 bin civarında sahabenin metun olduğu rivayet edilir. Halbuki hac esnasında 124 bin sahabe var ise ki hacca gelemeyenleri düşündüğümüzde sayı çok daha fazla. Bu sahabeler nereye gitti? Değerli kardeşlerim bu sahabeler Yeryüzünün her bir noktasına, en ücra köşelerine, şarka, karba gittiler. Çin'e gittiler İslam'ı tebliğ etmek için. Şayet o sahabeler, İslam'ı bizim bugün anladığımız gibi namaz kıl, oruç tut, keyfine bak şeklinde anlasalardı. Diyeceklerdi ki, biz burada Kabe'de bire yüz bin sevap alarak Medine-i Münevvere'de bire bin sevap alarak ibadetlerimizi yapalım. Burada Peygamberimizin dizinin dibinde, manevi huzurunda bulunalım. Kabe'yi karşımıza alıp ibadet edelim diye diyebilirlerdi ama demediler ya, biz bu dini tebliğ etmek zorundayız. Onun için yeryüzünün her bir köşesine dağılarak İslam'ı tebliğ ettiler. Zaten böyle yapmamış olsalardı İslam bize gelmezdi. Hicaz bölgesinin dışında yaşayan insanların İslam'dan haberi olmaması gerekirdi. Sahabelerin bu duyarlı tavrından dolayı İslam hepimize ulaştı. Değerli kardeşlerim, aziz dinleyenler, veda hutbesinin öneminden bahsediyoruz. Peygamberimizin evrensel ilkeleri koyduğu ezeli ve ebedi olmak üzere dini mübinin Şeriat-ı Garra-i Muhammediyenin temel özelliklerini toplu halde sahabelere nasihatta bulunduğu, irad ettiği bir hutbeydi Veda Hutbesi. Veda Hutbesi aynı zamanda evrensel insan hakları beyannamesiydi. Çünkü o gün öyle önemli şeyler söyledi ki bugün de aynı ilk günkü gibi gerçekliğini gösteriyor. Değerli kardeşlerim ne söyledi peygamberimiz veda hutbesinde? Veda hutbesinde çok uzun da bir konuşma değil, saatlerce süren bir konuşmada olmamasına rağmen genel ilkelerin hepsini ortaya koydu. Bunlar içerisinde alimler demişlerdir ki, veda hutbesi esas itibariyle dört maddeden oluşur. Dört şeyin özetidir. Bunlardan birincisi buyurmuştur ki, İslam asım sıkı sarılır. Sakın olay ki İslam'dan başka yol gidiş, ideoloji, düşünce hiçbir şey aramayın. İslam size yeter. Birinci nasihatı buydu Peygamberimizin. Buradan anlıyoruz ki İslam'dan başka yol aramayın. İslam aynı zamanda felsefi olarak, ideolojik olarak da bir varlıktır. İkinci olarak buyurdu ki Peygamberimiz. ''Sakın ola ki birbirinizin kanını dökmeyin. Kardeş kanı dökmeyin. Birbirinizin boynunu vurmayın.'' dedi ikinci nasihatı. Bu da ne demekti? Bu da toplumsal anlamda bizim uygulamamız gereken kurallar bütünüydü. Üçüncüsü de faizle ilgiliydi. Buyurdu ki, faiz, faizi yasakladı amcası Abbas'ın faizini yasakladı ve dolayısıyla da faiz yasaklaması da İslam'ın aynı zamanda ekonomik iktisadi kurallarının olduğunu ortaya koymaktaydı. Dördüncüsü de kadın haklarıydı. Kadın hakları ile ilgili nasihat da bulundu. Bu da aile düzeni. Bizim bu ideolojik toplumsal ekonomik ve aile düzeniyle ilgili bu kuralların bütününü ortaya getirdiğimizde ortaya bir yönetim talebinin ortaya çıktığını hepimiz görüyoruz. Dolayısıyla veda hutbesi dört şeyi ifade etmiştir özetle. Bunlar nelerdi? Şimdi onlara kısaca değinelim. Değerli kardeşlerim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurmuş ki sakın ola ki benden sonra geri küfre düşmeyin size İslam yeter size iki emanet bırakıyorum onlara sımsıkı sarıldığınız sürece sapıtmazsınız onlar da Allah'ın kitabı ve peygamberinin sünnetidir bunlar bize iki kutsal emanet olarak peygamberimiz tarafından verilmiştir İslam'dan başka hiçbir yol düşünce anlayış aramamıza gerek yok bir insan İslam'a sahip olduğu sürece dünya ve ahiret mutluluğunu elde etmiş olur. Ve değerli kardeşlerim bugün maalesef İslam'ı adeta hafif bularak, sanki geçersiz yetersiz bularak hep İslam'ı yeniden dizayn etmenin, buralar İslam buralara müdahale etsin de şuralara şuralara müdahale etmeyesin anlayışının ne kadar yaygın olduğunu görüyoruz. İkinci olarak dedik ki, Peygamberimiz veda hutbesinde sakın ola ki kan dökmeyin. Allah sizi birbirinize kardeş kıldı. Bu kardeşlik hukuku aynı anneden, aynı babadan, aynı kan bağından gelenlerden çok daha öte. Her ne renkte olursanız, her ne dilde olursanız olun, Allah sizi birbirinize kardeş kıldı. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala bunu tescil etti. Bu kardeşlik hukukunu en iyi şekilde muhafaza edin. Ve maalesef bu noktada da ne kadar acı içerisinde kıvrandığımızı görüyoruz. Bugün yeryüzünde her gün binlerce Müslüman katlediliyor. Ama Müslümanları düşmanları değil, bizzat kendileri kendi aralarına sokulmuş olan çeşitli fitne, çeşitli nifak tohumları sayesinde birbirlerini boğaz ediyor. İşte yanı başımızda uzağımızda, yakınımızda hemen her yerde gördüğümüz manzara bu. Müslümanlar düşmanlarının silahıyla birbirlerini vuruyor. Kardeş kanı dökmenin yasak olduğunu sakın olay ki etmenden sonra birbirinizin boynunu vurmayın diye Peygamberimiz ikaz etmişti bugün maalesef. ...en fazla birbirimizin boynunu vuruyor durumdayız. Kardeşler arasında kavga var maalesef. Maalesef kendi gücümüzü sadece birbirimizi bitirmeye... ...birbirimize karşı kullanmak durumundayız. Bugün Müslüman ülkeler her yıl milyarlarca dolar paralarını silaha veriyor. Bu silaha niçin veriyorlar? Ordularımız daha fazla güçlü olsun daha iyi savaşabilelim diye. Kime veriyorlar? Düşmanlarına. Düşmanları zengin oluyor, kendileri silah sahibi oluyor. Ama bilelim ki, bu silahlar küffar ordusundan, Haçlılardan gelecek bir savaşa karşı değil, kendi işlerinde birbirlerini boğazlamak için, kendi işlerinde birbirlerini öldürmek için bu silahlara para veriliyor. Zaten, kimsenin haçlılarla bir problemi de maalesef kalmadı bu devirde. Bugün, bugün papa denen adam geliyor, saraylarda kırmızı halılarla ağırlanıyor. Papa denen adam geliyor, tüm 7-24 yazılı görsel tüm basın sanki Müslümanların halifesi gelmiş gibi propagandasını yapıyor. Bunların dünyaya kan kusturdukları Bugün ve tarih boyu yaptıkları tüm katliamlar, tüm vahşetler görmezden geliniyor. Neymiş efendim? Özel uçağa binmiş gelmiş. Bu israf değil ama falan araba yerine filan arabaya binmiş diye bunun propagandasını yapıyorlar. Sultan Ahmet Camisi'ne gidecekmiş de dua edecekmiş. Sanki Müslüman olmuş. Maalesef değerli kardeşlerim, asla affedilmeyecek. ...büyük hatalara imza atılıyor. Bir... ...bazı olaylarda ilklerin önemi vardır. Bir binaya geldiğiniz, bir arabaya giderken ne yaparsınız? Bismillah dersiniz, önce hayırlı bir yere gidersiniz. İlk elbise bayram günü giyilir, hep bayramlar da giyilsin diye. Kötü ilk gün iyi elbiseyle cenazeye gidilmez. Yine mesela ülkemizin... ...icraatlarında ilkler önemlidir. Der ki bugün... İlk seyahatimizi filan ülkeye yapacağız. Biz buraya öncelik verdiğimizde. Onun içinde öyle öncelik verilen işlerin değerli kardeşlerim bu açıdan yanlış olduğunun altını çizmemiz gerekiyor. Biz Peygamberimizin veda hutbesinden bahsediyoruz. Neden bahsediyoruz? Sakın olaki birbirinizi boğazlamayın, birbirinizin boyununu vurmayın, kan dökmeyin. ''Kardeş olun, Allah sizleri kardeş ilan etmiştir.'' demişti Peygamberimiz. Ve maalesef bugün en acı faturayı görüyoruz. Üçüncü olarak da, üçüncü olarak da, veda hutbesinin özeti içerisinde Peygamberimiz, faizin yasaklandığının ısrarla altını çizdi. Hani Allah Teala, Kur'an-ı Kerim'de buyurur, buyuruyordu ki, ''Fe'zenû biharbin minallâhi ve rasûlî'' ''Kim ki, faizle alışveriş ederse, alırsa, verirse, faizin içerisinde her ne sebeple olursa olsun bulunursa, bilin ki Allah'a ve Rasulünü harp ilan etmiştir. Allah Teala faizi bu kadar çok şiddetle telin etmişken, bugün maalesef faiz belasının nasıl tüm memleketleri kasıp kavurduğunu yakinen görüyoruz. Tüm 70 milyon insandan toplanan vergiler faizcilere gidiyor. Tüm dünyada tüm Müslümanlar maalesef bir faizci, küresel emperyalizmin, ıhçı emperyalizmin kıskaca altına girmiş, alevele, dalevelerle tüm alın teri faizciler tarafından sömürülüyor. İşte İslam'ın ekonomik teorisi, ekonomik düzeni. Üçüncü olarak bundan bahsetmişti Peygamberimiz. Değerli kardeşlerim, dördüncü olarak da veda hutbesinde kadın haklarından bahsetti. İlk defa kadınlara nasıl değer verileceğini gösterdi. Hani Efendimiz aleyhisselam kadınlarla ilgili sözünde buyurdu ki, kesinlikle sizler kadınların haklarını gözetmenizi ve bu hususta... Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim. Siz kadınları Allah'ın birer emaneti olarak aldınız. Ve onların namusunu kendinize Allah'ın emriyle helal kıldınız. Sizin kadınlar üzerinde hakkınız olduğu gibi, kadınların da sizin üzerinizde hakkı vardır. Ne demek? Allah'ı kefil tutarak, Allah'ı vekil tutarak, Allah'ı şahit tutarak kadınlara emanet aldınız. Bir adam ev almaya gitse peşin para alacak. Olmadı, ne yapacak? Kefil getirecek. Kimi kefil getirir? Para borçluğun durumuna göre. Büyük büyük imzalar istenir, kefil vardır arkada. Çünkü kefil eğer bu para ödenmezse girer kefiller söke söke alırlar. Herkes herkese de kefil olmaz ve küçük alışverişte küçük kefil gösterirsiniz. Alışveriş biraz büyüdükçe kefil de büyür. Bugün ev ve araba misali veriyoruz çünkü ülkemiz o kadar çok borçlandı ki borç kalemleri üç şey. Birincisi kredi kartı borçları herkesin herkesin cebinde kredi kartı var. Nüfusumuzdan fazla kredi kartı var. Herkes ya kredi kartı borcu ya ev borcu ya da araç ve araç dediği de beyefendinin altındaki aracın modeli biraz eskimiş de sanki bilmese ölür. Bir üst modele geçmek için insanlar borçlanıyor değerli kardeşlerim. Ne dedi Peygamberimiz? Aleyhisselatü vesselam Efendimiz sizler Allah'ı kefil tutarak bu kadınları emanet aldınız öyleyse şahit durun. Hani siz birisinin selamıyla bir yere gittiğinizde ne yaparsınız? Selamını getirdiğiniz kişinin hakkına, hukukuna riayet edersiniz. Ben buraya kötü davranırsam problem değil ama filan kişinin selamıyla geldim, filan bana kefir oldu, ona da mahcubiyet vardır. Ona dikkat ederiz. İşte bir insan evleneceği zaman nikah hakkında ne derler? Allah'ın emri, Peygamber'in kavliyle. ...kızınızı oğlumuza istiyoruz denir. Ne demek bu? O kayınbaba adayına demek ki... ...şu demek... ...ben... ...bu kızına iyi davranacağıma dair... ...elimde sana verecek bir belgem, senedim... ...bu hiçbir şey yok. Çünkü bugün bir iki akt edilecek... ...bir ömür hayat sürecek. Benim sana... ...bu hanıma iyi davranacağıma dair... Allah'a bir nevi yemin ederek sana olsa olsa Allah'ı ve Rasulü'nü kefil getiriyorum demek. Allah'ın emri peygamberin kavli. Onları şahit tutarak geldiniz, nikahlandınız. Onları şahit tuttuktan sonra da diyor peygamberimiz. Sakın ola ki bu Allah'ı ve Rasulü'nü mahcup etmeyin. Bizi kefil tutup getirdiniz, kötü davranmayın. İşte onun için veda hutbesinin dördüncü maddesi değerli kardeşlerim kadın hakları ile ilgiliydi. Tabi bunun dışında tali maddeler diyeceğimiz konularda var ki kısaca üzerinden geçmemiz gerekirse, mesela ilk metin başlangıcında, hutbesinin başlangıcında Mekke'nin mukaddes şehir olduğunu ifade ediyor ki bugün elhak bu saygıya hepimiz canı gönülden yürekle yine bağlıyız. Sonra peygamberimiz bizlere kıyamet günü hesap olacağını attığımız her adımın, aldığımız her nefesin hesabını vereceğimizi, sorgu olduğunu bize hatırlatıyor. Ve yine Peygamberimiz burada tebliğ görevini insanlara duyanlar, duymayanlara aktarsın. Burada olmayanlar belki daha iyi anlarlar diyerek tebliğ görevine hatırlatmada bulunuyor. Yine Peygamberimiz Kardeş kanı dökmeyin dedikten sonra ayrıca kan davası gütmeyin diye bir kez daha altını çiziyor. Ve değerli kardeşlerin orada önemli hususlardan birisi de şu ki, Peygamberimiz buyuruyor ki, muhakkak ki şeytan şu toprağınızda kendisine tapınmanızdan tamamen ümidini kesmiştir. Fakat siz ufak tefek işlerde bunun, peşine giderseniz, onu fazlasıyla memnun edecektir. Yani Müslümanlar kökten bugün ibadet ettiği halde Allah'ı bırakıp da isyan edip şeytanın peşine gitmezler. Bu mümkün değil. Ama biraz, biraz, biraz, biraz diyerek oraya adım atmış olurlar. Onun için hiçbir şekilde dinden taviz vermeden, ilkelerinizden taviz vermeden yorumunuza devam edin diyor Peygamberimiz. Ve değerli kardeşlerim, Orada yine gasp ilgili rızasız mal edinmeden bahsediyor. Bunun haram olduğunu, miras hukukunu beyan ediyor. Diyor ki, Allah mirası bizzat kendisi taksim etmiştir. Bu da ekonomik kurallar içerisindedir. Gidip de, yok Allah öyle diyor ama kanunlar böyle diyor diyerek Allah'ın emirlerinin hilafına aksine iş yapmayın. Allah kesin olarak Kur'an-ı Kerim'de mirasların nasıl taksim edileceğini beyan etmiştir. Aynı şekilde babalık hakkından bahsediyor. Ve değerli kardeşlerim, veda hutbesinde ıkçıldan bahsediyor. Diyor ki, hepiniz çamurdan yaratılmış olan Adem'in çocuklarısınız. Siyah'ın beyaza, Arap'in aceme, hiç kimsenin kimseye zerre kadar üstünlüğü yoktur. Çünkü hepiniz bir avuç, bir avuç topraktan, bir avuç pis sudan yaratıldınız ve sizler, sizler yaratılmanız kendi elinizde olan bir şey değildi. Hiç kimse Kürt olmayı, Arap olmayı, Türk olmayı kendisi seçmedi. Onun için ırklarınızda birbirinize üstünlük sağlamaktan vazgeçin. Irkçılık yapmaktan vazgeçin. Allah katında üstün olanınız ona karşı en fazla takva olanınız onun emir ve yasaklarına en fazla riayet edeninizdir. Öyle şu renkten olmuş, bu renkten şu topraktan, bu topraktan bunun zerre kadar önemi yoktur değerli kardeşlerim. Aynı şekilde hutbede amire itaat etmekten, yöneticiye itaat etmekten bahsediyor Peygamberimiz ve buyuruyor ki başınıza siyah bir köle de yönetici olarak, amir olarak atanmışsa ona itaat edin, hakta sebat ettiği sürece. Bu da oradaki veda hutbesinin bir başka yönü. Değerli kardeşlerim, bundan başka suçların kişisel olduğuna dair adalet mekanizmasını ilgilendiren ceza hukukuna yönelik bir kararda bulunuyor Peygamberimiz. Hiç kimse, Başkasının suçundan dolayı töhmet altında bırakılamaz. Herkes kendi suçundan sorumludur. Ve değerli kardeşlerim, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, ısrarla, ısrarla veda hutbesinin sonunda bir şey daha söylüyor. Diyor ki, sakın ola ki, sakın olay ki, benden sonra şu dört şeye ısrarla dikkat edin veda hutbesinin bitişi de bu dört şey. Nedir bu dört şey? Bir, kesinlikle benden sonra asla Allah'a şirk koşmayın. Kayıtsız, şartsız, mutlak imanınıza, itaatinize devam edin. Tam Müslüman olmaya devam edin. Biraz orasından, biraz burasından, kıyısından, köşesinden yeni yeni şeyler getirmeye çalışmayın. Bir, ikincisi buyuruyor ki, Allah'ın haram ve dokunulmaz kıldığı canı sakın ola ki haksız yere öldürmeyiniz. Kardeş kanı dökmeyin. Kimsenin kılına dokunmayın. İkinci emri, üçüncüsü hırsızlık yapmayın. Mal gaspı hak gaspında bulunmayın. Bugün hırsızlığın çeşitleri de aktı. İntihal diye bir hırsızlık var, bilim hırsızlığı. Birisi hazırlamış, başka birisi hemen internetten kopyala, yapıştır, kendine mal ediyor. Birinin hakkı varsa ki zaman hırsızlığını da bunun içerisine dahil edelim. Bilim hırsızlığını da bunun içerisine dahil edelim. Birisinin evine göz atmayı da rızası olmadığı şekilde buna da dahil edelim. Tabii ki maddi, fiziki varlıklarla ilgili haklar. Üçüncüsü buydu, dördüncüsü de buyuruyor ki peygamberimiz ben... İnsanlar la ilahe illallah deyinceye kadar cihad etmekle emrolundu. Asla cihad etmekten vazgeçmeyin. Hayatınız boyunca takatınızın sonuna kadar cihad etmeye devam edin diye Peygamberimiz son tavsiyesi olarak bizlere bunu emrediyor ve sonunda da görevini tebliğ edip etmediğine dair ümmetini şahit tutarak değerli kardeşlerim sözlerini tamamlıyor. Dolayısıyla da bu veda hutbesinin özeti itibariyle bugün ne kadar çok muhtaç olduğumuzu, İslam'dan ne kadar uzak olduğumuzu yaşayarak bir kez daha görüyoruz. Ve bu veda hutbesinde bahsedilen ilkelerin tümünün bir hayat nizamı olduğunu da görüyoruz. Yani bir ekonomik alandan, bir sosyal hayattan, bir ideolojik, bir toplumsal alanlardan bahsedince anlıyoruz ki, yönetimle ilgili hususlardan bahsedince anlıyoruz ki, İslam sadece namaz kılınıp oruç tutulan bir din değil. İslam hayatın ta kendisi, onun içinde dinimizin bize getirdiği tüm hükümleri, kararları, emirleri, yasakları sonuna kadar Allah Teala'nın emrettiği şekilde uygulamak hepimizin vazifesidir değerli kardeşlerim. Allah bu emirlere en iyi şekilde uymayı, dini bir bütün olarak yaşamayı cümlemize ihsan buyursun. Amin. Velhamdülü lillahi rabbil alemin.